Şimdi malum Muhabbet bağını Biz bugün tazelemeye çalışıyoruz Yani güncel hadiseler Günümüzün hadiseleriyle beraber Harmanlamaya çalışıyoruz Eyvallah. Çünkü artık Harmanımız o kadar bozuldu ki Muhabbet bağına Bağlanmadan, muhabbetten bir şey Katmadan bu harman ile Bu hasat ile Bu ömür bitmez Bu ömür ziyandan kurtulmaz Dolayısıyla Günlük hayatımızda para pul derdi, evlat işte borç, iş, güç, kasa, kese derdiyle meşgul olurken biz bu muhabbetten düştüğümüz için her geçen gün iflasımız, müflisliğe doğru gidişimiz hızlanmakta. İşte bu günlük hayatımızda kazandığımız harmana, hasada bir şeyler katmamız lazım ki onsuz olmayacağını fark etmemiz bir an önce lazım ki ömrümüz bu ziyanla bu zararla bitmesin dolayısıyla güncel yaşadığımız hadiselerin sadece zahirde maddede kalan kısmını değil bugünlerin mana yüklü olduğunda idrak etmek bizler üzerine vaciptir işte şu anda soluduğumuz eriştiğimiz daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği eriştirdiği bu günler artık Rebi'ül evvel ayı yani artık Şöyle tasavvur edin ki semavatta ve arzda gözde görülen ve görünmeyen alemde aşıkların kalbinde bir kıpırdanma başladı. Bir şeylerin kutlaması için hazırlıklar başladı. Hani nasıl belli günlerde zamanlarda bayram telaşlarında veya suni bazı efendim günlerden evvel başlar on gün on beş gün evvel reklam kampanyaları. Bu normal bir şeydir. İnsan Yaşadığı, yaşayacağı günleri o gün içerisinde yaşayamaz. Ondan evvel bu tadı, bu zevki hissetmesi lazım ki o günü doya doya yaşasın. İşte şu anda semavatta ve arzda müminlerin kalbinde, aşıkların kalbinde bir hareket başladı. Nedir bu hareket? sefer ayından çıkıldığı Allah'ın inayetiyle, inşallah muvaffakiyetiyle güzel bir şekilde sefer ayından ayrıldık. Ve mihnetlerin, belaların, musibetlerin olabileceğini düşündüğümüz bir ay bu. Ama Resulullah Efendimiz teşrif ettikten sonra o ay bile artık saferül hayr, hayırlı sefer olarak zikredilmiş. İşte neticede bazı mihnetleri, cefaları hatırladığımız gibi ve bu ayın, sefer ayının mihnetlerin, belaların, uğursuzlukların yaşandığı bir ay olmaktan Resulullah'ın teşrifiyle çıkıldığını, Resulullah'ın teşrifiyle bu ay bile kimliğini değiştirdiğini düşünerek geldiğimiz işte Rebu'l-Evvel ayındayız. Nedir Rebu'l-Evvel ayı? Aşıkların ve müminlerin, Allah'a gönül vermiş, Resulullah'a muhabbet eden zatların, en büyük kabul ettikleri günün ve gecenin bu ayda olması tatlı bir heyecanı da beraberinde getiriyor. O gün Mevlid Kandilidir. Mevlid doğum demektir. Doğumdur ama niye Resulullah'ın doğumu diye zikredilmiyor? Mevlid diye zikrediliyor. Doğum diye zikrediliyor. O doğmadan evvel doğmuş olmak bile pek bir şey ifade etmiyordu onda. Güneşin doğuşu, ayın doğuşu, herhangi bir çocuğun doğuşu, beklenen çocukların evlatlarının doğuşu Falanca insanın doğumu Bunların hepsini bir kenara bırakın Doğum denildiğinde ilk akla gelecek şey Fahri alemin doğumu O doğmasa güneş doğmazdı Allah Allah Böyle mi? Evet böyle Çünkü Resulü Kibriya Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enbiyanın sonuncusu Yani bu dünyaya gönderilen Nebiler silsilesinin son halkası fakat nasıl bir halka? Öyle bir emame ki tesbihin imamesi gibi. Nebiler başlarken onun nurundan başlıyor Adem olarak. Sayısı Allahca malum olan nebiler geliyor ve ismi Muhammed olanı imamede tekrar buluşmuş buluşmuş oluyor. Allah kendisinin bilinmekliğini murad etmese bu kainatı yaratmazdı. Kainatının bilinmesini kainatta kendisinin bilinmesini de şarta bağladı. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi, kitapları gönderdi, nebilerini gönderdi. Yani niçindi bu dünya sahnesini, bu sahneyi şuhudu Cenab-ı Hakk'ın tertip etmesi ve icat etmesi, halk etmesi neye sebepti? Kendi bilinmesi içindi. Kendi bilinmesi için de peygamberleri gönderdi. Peygamberler de hep o peygambere işaret etti. E, Bu manaya bakılınca, evet felekler, Melekler, sema velvelesi, melek velvelesi, bunların hepsi ama hepsi Hz. Resulullah Efendimiz aleme teşrif etmesi içindir desek yanlış bir söz söylemiş olmayız. Neticede Allah'ın bilinmekliğini, bulunmaklığını ve o yolda olmaklığı ondan daha güzel anlatan bir zat gelmiş mi? Gelmemiş. En mükemmel ekmeli mahluk. Hem mükemmel hem de mükemmil eksiklikleri tekmil eden zat Hz. Muhammed Mustafa değil midir? Öyledir. O halde bütün bu alemlerin hilkatine sebep bu bilinmek ve bu mükemmel bilinmekse, mükemmelen Allah Teala'ya kulluk edilmekse en mükemmel zatın gelmesi bu alemlerin icadına niye sebep olarak düşünülmez? Bu manadan bakılması icap eder. Yoksa burada Fahri Alem Efendimiz'i uluviyet derecesine taşımak değildir derdimiz. Allah ve ilah demedikten sonra Resulullah'a yapılan bütün metiyeler caizdir, meşrudur. Kalplere göre, iman derecelerine göre hatta sünnettir, hatta vaciptir, hatta Hz. Sıddık-ı Ekberler gibi, Hz. Ömer'ül Faruk, Hz. Osman, Hz. Ali gibi insanlar için Allah Resulü'nü meteylemek ve ona tabi olmak farzdır. Ruhlarından aldığı bir farziyettir bu. Ayrıca Kitabullah da ona uyulmasını, ona muhabbet edilmesini emretmiştir. Kendisini emret, kendisini sevmeyi bile emretmek hususunda Resulullah'a tabi olmayı şart koşmuştur. İşte muhabbet bağını dinlerken, siyer mevzularını, siyer-i nebi dinlerken, ...bu mevzular çerçevesinde... ...bu güncel diyorsak... ...ama bu güncellikle... ...muhabbet bağını dinlemek üzere... ...kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Uhud Harbi vardı. Uhud Harbi'nin ilk... ...çarpışması vardı. Çarpışma, bunu savaş olarak... ...çarpışma diyoruz. Denklik olarak bakıldığında... ...hiçbir zaman bir mümin, bir kafire denk değildir. Buradaki çarpışma... ...iştirak bildiren... Ortaklık bildiren ekleri, çarpışma tabirini ve savaş tabirini şeklen savaşa benzediği için söylüyoruz. İki taraf birbiriyle cenk etmekte. Fakat hiçbir zaman mümin bir kafire muadil olmaz. Ama ilahi Tullah'ın her yerde zikri ve her yerde aşikar olması için bazen ağır, bazen süfri sahalardaki imtihanları bile tahammül etmek icap eder. Bu da ayrı bir dipnottur nottur. Dip not diyoruz ama gönlümüzün dibindeki not. Aşağıların aşağısında bir diplik değil. Uhud Harbi'nde o cenk başladı ve neticede sancakları birer birer, sancaktarları birer birer tepelendi. Savaş bu şekilde devam ediyordu. Evet, dedik ki Uhud Harbi'ndeki muzafferiyetler Müminler tarafından kazanılan bu muzafferiyetler ve başlangıç kısmında kalsın, bundan sonra biraz Uhud'un rengi, şekli değişecektir. İmtihan içinde imtihan olduğunu, her safhada Resulullah'a tabi olmak gerektiğini, sadece bir mücadeleye başlarken ona tabi olmak değil, onunla istişare ederken ona tabi olmak değil, muzaffer ve muvaffak olduğunuzu düşündüğünüzde bile Resulullah'tan ayrı kalamayacağınızı, göstermek adına Uhud koskocaman adeta bir abide gibi hiç unutulmayacak insanlık tarihine dikilmiş ve Resulullah Efendimiz'in hayatındaki bir abide ve eşi benzeri olmayan bir abide gibi karşımıza çıkmaktadır. İşte o abidenin teşekkül ederken ki darbelerini ortaya çıkış halini birazdan sizden dinlemeye başlayacağız. İnşallah yorumlarımızla veya sohbetlerimizle veya kalbimizde uyandırdığı manalarla beraber kıymetli dinleyicilerimizle bunları paylaşacağız. Ama Rebülével ayı hakkında ne yapmamız gerektiğini de inşallah siz hatırlatırsınız. Eyvallah. Ve sohbetin aralarında ya sonunda zikrederiz. Böyle bir giriş yapalım. Eyvallah. Rebülével ayına ve Mevlid Kandili'ne dikkat çekelim. Ondan sonra da kaldığımız yer olan Ebu Ducane Hazretleri'nin Hazreti Fahri Alem'den Kılıç alma sahnesini sizden güzel okuyuşunuzdan dinleyelim estağfurullah. resul Ekrem'in elinde bir kılıç vardı. Üzerinde korkaklıkta ağır, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan korkaklıkla kaderden kurtulamaz, mealindeki beyit yazılıydı. Bu kılıcı benden kim alır diye sordu. Birçok sahabi birden atıldı. Ben ben ya Resulullah diyerek ellerini uzattılar. Bu sefer peygamberimiz bunu hakkını vermek üzere kim alır diye sordu. Yine hararetle isteyenler çıktı. Aralarında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyr bin Avvam da vardı. Hazreti Resulullah vermek istemedi. Bu sırada korkusuz, gözünü daldan budaktan sakınmayan biri ortaya atıldı. Ebu idi bu. Hazreti Resulullah'a, Nedir onun hakkı ya Resulallah diye sordu. Resul-i Ekrem, Hakkı eğilip bükülünceye kadar onu düşmana sallamandır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Dücane, Ya Resulallah, ben onu hakkını yerine getirmek üzere alıyorum dedi. Ve Hazreti Resulullah'tan kılıcı teslim aldı. Ebu Dücane, elinde Resul-i Ekrem'in şartlı teslim ettiği kılıcı başındaysa kırmızı sarı olduğu halde müşriklere doğru çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz asabına şu ölçüyü ders verdi. Bu öyle bir yürüyüştür ki Allah onu şu yerin harp halinin dışında hiçbir zaman sevmez. Yani o adımlayışını görüyor iki Can Selber Efendimiz, Ebu Ducane Hazretlerinin böyle çalınlı çalınlı böyle, umarsız hani kaba dayı falan diyorsunuz ya bu kaba dayı değil ince dayı kaba saba değil, kabalıklarla dayılık yapanlara kaba dayı denir bir inceliğe gönüllük veren dayılanma ama daha afralı böyle daha şeyli resul Ekrem Efendimiz onun öyle görüş, yürüyüşünü görünce o kadar hoşuna gidiyor ki, yani o kılıçla beraber, harp meydanında böyle yürüyor çünkü. Bu ancak kafire karşı böyle çalımda yürünmek ve hakkını veriyor, tam yerinde. Bir başka rivayette şöyle zikrederler, eğer adımlarını şurada attığı gibi başka bir yerde atmış olsaydı cehennemlikti. O maldedir yani sözü. Adımlarını şu şekilde yaptı cehennem, ne demek cehennemlik? Allah'ın hoşuna gitmeyen bir fiil yapıyordu o zaman. Öyle olacaktı. Ama şurada var ya tam da böyle yürünür. İnsan kabadaylık tasladığı zaman genelde çoğunlukla ham olan insandan bahsediyoruz. Zayıf olana karşı böbürlenir. Veya mümin olan zaten Allah'tan korkan insana karşı böbürlenir. Sen eğer kendinde böyle bir kuvvet, kendinde böyle bir kaba dayılık bir hal hissediyorsan kendinde böyle bir yiğitlik, cengaverlik görüyorsan senin gururlanacağın, kibirleneceğin, dayılanacağın farklı yerler vardır. Sen niye kendinden insanı küçülüyorsun? Buradaki usul hatta ehli fukaha'ya göre, fakihlere göre, alimlerimize göre büyük günahlardan sayılır bu şekilde yürümek. İnsanlar içerisinde böbürlenerek yürümeyi büyük günahlardan sayarlar. Ayette de sabittir çünkü. Lokman aleyhisselamın oğluna vasiyetinde de yeri delercesine yürüme. Ve la estenzu billahi. Ve la temşi fil Böyle böbürlene böbürlene yeri delercesine sanki yerde senden başka kimse yokmuş edasıyla yürüme diye emir vardır. Lokman aleyhisselamın ağzından Allah zamanında ilham etmiş ve konuşmuştur ki, Lokman aleyhisselamın ağzından Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Eyvallah. Bu inceye lütfen bu söze dikkat çekmek istiyorum. Lokman çocuğuna seslenmiyordu o zamanda. Lokman aleyhisselam da Allah'ın izniyle konuşuyordu. O bir ayetti. İşte o ayetin zahiren, Lokman aleyhisselamla çocuğu arasındaki o zuhuru, her türlü hikmeti içinde barındıran, her bir harfi binlerce lokmana denk olan, belki olamayacak derecede yüksek olan Kur'an-ı Kerim ve kelamı kadimde Allah ne yapmış oldu? Fahlale Efendimizi indirmiş oldu. Müminler için birazcık salihlikte yol sarf etti, birazcık gözyaşı zuhur etti, ibadet taatından zevk aldı. Böyle yürümeye başlarsa hepsi kendisinden alınır. İflas eder. Sadece böyle yürüdüğü için. Böbürlenerek yürüdüğü için. Artık varın siz bunun daha yüksek mertebelerde nasıl bir düşüşe sahne olduğunu düşünün. Fakat Ebu Ducane Hazretleri meydana öyle bir çıkıyor ki Allah ve Resulü vardır benim için başka kimse yoktur hadi bakalım dercesine çıkıyor. Ebu Ducane Hazretleri'nin bu yürüyüşü bu saltanatlı hali başına giydiği sarık Resulullah Efendimizin kim verecek bu kılıcın hakkını demesi tasavvuf tarihinde öyle bir yere sahiptir ki, bazıları derler ki, işte Resulullah Efendimiz zamanında da, Ebu Ducane Hazretleri, makamı velayete işaret eden, Hızır Aleyhisselam'a varis olan, zatlardandır derler. Böyle bir rivayet vardır. Böyle bir rivayet vardır sözüm, zayıflığından değil. Anlattığımda izahı mümkün olmayan, ...ve benim anlatmamla izah olamayacak bir şey olduğu için rivayet vardır. Aman ha dikkat edin manasına takip edilmesi gereken bir zat olduğuna işaret etmek istiyorum. Evet. Ebu Ducane şimşek süratinde düşman safları arasına girdi. Kılıcı var kuvvetiyle hakkını vermek için sallamaya başladı. Önüne geleni bir iki darbede yere seriyor... Durmadan ilerliyordu. Bir ara dağın eteğinde deflerle müşrikleri savaşa teşvik eden kadınların yanına kadar vardığını fark etti. Yani savaşan topluluğu yara yara o kadar gidiyor ki arkada tezahürat yapan kadınlar tarafına kadar erişiyor. Evet. Orada biri müşriklere hiddetli hiddetli bağırıyor onları vuruşmaya teşvik ediyordu. Onun, amigosu yani o, o kadınların amigosu gibi böyle. Aman ne duruyorsunuz gitsenize yapsanıza falan filan böyle teşvik ediyor. Daha evvel de söyledi ki işin içine kadın girince erkeklerin kini ve hırsı bitmez. Hatta hatırlarsanız söylemiştik bundan 200 sohbet sohbete evvel. Birçok kan davasının altında bile kadın parmağı vardır. Ben sana sütümü haram ederim. Ben analık hakkımı şey yapmam. Ben senin karın olarak bir daha yanına gelmem şeyiyle kadınların tahriki ve küçük düşürmesine erkek gururu dayanamaz. Erkekliğin ne olduğunu bilmeyenler bilhassa, bunu bir erkeklik zannederler ve düşüklük zannederler. İşte birçok devam eden kan davasında bile kadınların karışmasıdır sebep. Diyeceksin ki yani bu niye böyle kadınlar daha mı şirret bu hususta? Hayır, demiyoruz. Fakat kadının yermesi erkeğin hiç hazmedemeyeceği bir şeydir. Sadece kan davaları değil, Birçok gaspın, birçok hırsızlığın, birçok kredi borcunun altında kadınların düzumsuz olarak karşıdaki erkeklerini küçük düşürmesi ve küçük düşme korkusu vardır. Bu benim saham değildir belki. İslami sahadan ben bunu bildiğim kadarıyla söylüyorum. Böyle var mıdır, yok mudur? Herkes birazcık nefislerine soru versin, biraz çevelene bakı versin, kimse kimseyi aldatmasın. Çok çok olmadı, birazcık pedagogik. Psikolojik psikiyatristlere müracaat ederek de bunu öğrensinler. Var mıdır yok mudur diye. Ben kendimce ağzım payını aldım. Evet. Orada biri müşriklere hiddetli hiddetli bağırıyor. Onları vuruşmaya teşvik ediyordu. Yanına yaklaştı. Kılıcını kaldırıp vuracakken hasmından bir çığlık koptu. Bu Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in çığlığıydı. Ebu Dücane ona kılıç sallamaktan geri durdu. Kendisini o sırada gören Hazreti Zübeyir bin Avvam sonradan neden o kadına kılıç sallamadığını soracak. Ebu Dücane ise şu cevabı verecektir. Resulullah'ın kılıcına hürmetimden o kadının kanına bulaştırmak istemedim. Allah Allah. Diğer taraftan Hazreti Hamza elinde iki kılıç, ben Allah'ın arslanıyım diye diye bir öne bir arkaya dönerek kılıcını sallıyor müşriklerin üzerine cesaretle saldırıyordu. Uhud tarbinin en hararetli noktalarından birinde kalmıştı. Evet. Mevzumuz. Ebu Dücane Hazretleri küffar ordusunu yara yara geçmiş. Ta arka saflardaki tezahürat yapan, çalgılar, defler, vesaireler çalan kadınların olduğu mahalle kadar gelmişti. Bu arada kahramanlık ve şecaat Allah Resul uğrunda can feda etme sahnelerinden bir tanesi de en muazzam sahnelerden biri de muhakkak ki Hazreti Hamza Efendimiz. Evet. Hazreti Hamza Efendimiz'in durumunda biz tekrar ikinci bölümde anlatmaya devam edelim inşallah. Ya da başından başlayalım. Eyvallah. Evet. Hazreti Hamza elinde iki kılıç, ben Allah'ın arslanıyım diye diye, bir öne bir arkaya dönerek kılıcını sallıyor, müşriklerin üzerine cesaretle saldırıyordu. Zaten Hazreti Hamza Efendimiz'in daha evvelki lakabı da Arslan. Yani cahiliye döneminde bile Hazreti Hamza Efendimiz o kadar o cengaverliği biliniyor ki bir lakabı da Arslan, Esed yani Esed. Ama şimdi o Hamza Esedullah ...Allah arslanı olarak karşılarında. Evet. Mücahitlerin hepsi de düşmanla cesurca dövüşüyor... ...ve kıyasıya mücadele veriyorlardı. Şirk ordusu, mücahitlerin bu kahramanca... ...dövüş ve çarpışması karşısında fazla dayanamadı. Kendilerini bir korku ve dehşet sardı. Gerisin geri kaçışmaya başladılar. Müşrik kadınlar defler çalıyor... ...şarkılar söylüyor ve kapılıp kaçan askerleri geri çağırıyorlardı. Ancak, cesaretin kaynağı imandan mahrum kalbe, deflerin çalınması, şarkıların söylenmesi ve şiirlerin okunması bir fayda veremiyor, müşrik askerleri gerisin geri her şeylerini, canlarını kurtarmak uğrunda terk ederek kaçıyorlardı. Harbin ilk safhası, işte böylesine mücahitlerin üstün çarpışmaları, ...ve Allah'ın yardımıyla... ...Müslümanlar lehine neticelendi. Evet. İslam ordusu henüz bozulmamıştı. Bu esnada bir müşrik tarafından... ...Abdullah bin Amr bin Haram şehit edildi. Uhud'un ilk şehidi... ...bu mücahid oldu. Oğlu Hazreti Cabir der ki... ...babam... ...Uhud seferine çıkmak için hazırlandığı sırada... ...geceleyin beni yanına çağırdı ve... ...yavrucuğum... ...belli olmaz... Belki yarın Uhud günü ilk şehit ben olurum. Kız kardeşlerine iyi davranmanı vasiyet ederim. Üzerimde borç var, borcumu öde dedi. Gerçekten dediği gibi ilk şehit kendisi oldu. Çünkü müminler Allah'ın ilhamına mazhar olan kalplere sahiplerdir. Ve birçok havadisi, vakayı o edep çerçevesini açmadan umulur ki belki tabiriyle söylerler fakat o imanlarında sadık amellerinde salih olan müminler rüyaları da kalbine gelen ilhamat da salih ve sadık olan alametler ve ilhamatlardır dolayısıyla bu haberi alemi manada Hazreti Cabir'in babası görmüş Eyvallah. görüyor ve o rüyanın muktezasınca ve tepşiratı muktezasınca gereği gibi Cabir'e vasiyet ediyor. İlk şehit tabirini kullanıyor. Umulur ki şehit olurum demiyor. Umulur ki ilk şehit ben olurum. O aldığı habere göre. Umulur ki demesi de Cenab-ı Hak istediği gibi tecelli ettirir. O gönlündeki hadise vuku bulana kadar aynel lakin olana kadar henüz görmeyenlere bunu aleni olarak Söyleme durumunda değil, Allah Resulü'nden aldığı terbiye gereğince böyle hareket ediyor ve ilk şehit de odur. Evet. Ve harbin seyrini değiştiren hadise. Düşman ikiye bölünüp süratle harp yerinden uzaklaşırken mücahitler de geride terk edilen ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Ayneyn tepesinde vazifeli okçularsa Uhud meydanındaki manzarayı seyrediyorlardı. Bu arada okçularda yerlerinden ayrılıp mücahitlere katılma isteği uyandı. Onlar harp bitmiş, kendilerinin görevi ise sona ermiştir düşüncesini taşıyorlardı. Ayrılmak isteyen okçulara kumandanları Abdullah bin Cübeyr verilen emri hatırlattı. Resulullah'ın size söylediklerini, verdiği emri ve talimatı unuttunuz mu? Fakat bu hatırlatmaya rağmen Kumandanlarıyla birlikte kalan birkaçı müstesna, diğerleri aynayın tepesini terk ederek harp sahasındaki mücahidlerin yanına vardılar. İşte en büyük sabır nimete sabırdır. İnsan bir şeye muvaffak oldu, bir şeye muzaffer oldu, bir nimete erdi. Ondan sonra aynı temkini muhafaza edebiliyor mu? Aynı uyanıklığı muhafaza edemiyor. Edemiyor. En büyük, en ağır imtihanı da budur. Varlığa sabretmek ağır imtihandır. Darlıkta zaten müteyakkız olursun. Yok dersin, züğürdüm dersin, zaten sıkıntı var dersin, kullukta dikkat edersin. Gevşeklik göstermezsin. tesbihatına dikkat edersin. Allah'a karşı şey yapmayayım dersin. Belki işim zaten bozuk, daha kötü olmasın, iş düzelsin falan dersin, bir müteyakkız olursun. Gerek nefsaniyetten, gerek ruhaniyetten. Bir teyakku hali vardır, uyanıklık hali vardır. Ama bir şeylere eriştiğin zaman, Lavbalilik beraberinde gelir, gevşeklik beraberinde gelir. Veliler bile kerametten sonraki gevşeklikten Allah'a sığınmışlar. Çoğu bas talini istememişlerdir. Eğer tercih bizden yanaysa, biz darlık ve genişlik olarak tercih etmek durumundaysak, Ya Rabbi bize bas talini verme. Eğer sen bizden razıysan bizde devamlı kabz hali olsun. Neden? Olur ki bas halinde belki bir şımarıklık yapar, bir laballik yapar, senin kulluk dereceden aşağılara düşeriz diye korkmuşlardır. Bakınız dağcılıkta kazalar, 100 tane kaza varsa bunların yüzde doksanı inerkendir. Çıkarken değildir dağcılıkta. Bendeniz biraz meşgul oldum izcilik, dağcılık falan. Oradan biliyorum. Bize dağcılık dersi veren kişi öyle anlatmıştı. Dedi ki dağcılıkta kazaların yüzde doksanı hatta daha fazlası inerken olur dedi. Neden? Zirveye tırmanırken bir hedefim var. Oraya tırmanmak hırsım var ve ona göre dikkatli oluşum var. Tırmandıktan sonra aynı yoldan iniyorum düşüncesiyle inişin farklı bir yol olduğunu ve inişteki nasıl olsa zirveye vardım düşüncesiyle beraber gevşekliğini insanın yaşaması yüzünden kazalar zuhur edermiş insan da böyle kullukta şımardığı zaman bir bolluk gördüğü zaman şımarıklığa düşme ihtimali olur ve kullukta şımarır bu nevi hataların olması ihtimali daha çoktur işte ne dedik her halimizde bizim ölçümüz uymamız gereken şey nefsimizden ruhumuzdan öte ruhumuzun ve nefsimizin aydınlanmasına vesile Hz. Fahri Alem o Nurlu Peygamber Efendimiz'e tabi olmamız icap ettiğidir. Bunu unutmamamız ve hayatımızın her safhasına tatbik etmemiz de şarttır. Evet. Birçok okçunun yerini terk etmesiyle İslam ordusunun arka cephesi müdafasız kaldı. Harp dahisi ve Kureyş ordusunun süvari kumandanı Halid bin Velid de zaten böyle bir fırsat kolluyordu. Harbin en hararetli zamanında da bu geçitten girmek istemiş ancak okçular tarafından püskürtülmüştü. Halit bin Velid emrindeki kuvvetlerle tepede kalan on kadar okçuyu şehit ettikten sonra Müslüman saflarının arkasına daldı. Hücum ani ve beklenmedik bir anda olmuştu. Her şey birden değişiverdi. Mücahitler düşman bozguna uğrayıp gitti diye gayet rahat idiler. Hatta bazıları silahlarını bile bırakmıştı. Bu durumu görünce kaçan Kureyş kuvvetleri de geri döndü. Bu durumda mücahidler iki ateş arasında kalmışlardı. Beklenmedik bir hücuma maruz kaldıklarından şaşırmışlardı. İki taraftan sarılınca kuvvetlerini haliyle kaybetmişlerdi. Beklenmedik bir anda beklenmedik bir hücum beklenmedik bir netice doğuruyordu. Önden ve arkadan hücuma maruz kalıp sıkıştırılan mücahitler, bir anda kendilerini toparlayamadılar ve ister istemez dağılmak zorunda kaldılar. Peygamber Efendimizin çevresinde her şeye rağmen 10-15 kadar sahabi kalmıştı. Bu bir avuç mücahit, canını dişine takarak müşriklerden gelen oklara, mızrak ve kılıç darbelerine göğüs geriyor, vücutlarını siper ederek, ...kainatın efendisini korumaya çalışıyorlardı. Yani söz gelişi... ...vücutlarını siper etmek değil... ...gerçekten vücutlarını siper ediyorlar. Yani okun... ...geldiğini görünce mesela yetişemeyecekse... ...elini uzatıyor. Bu taraftan birisini savuştururken... ...diğer taraftan bir hücum olduğunu... ...bir mızrak, bir ok geldiğini görünce... ...kendisini atıyor öne. Resulullah Efendimiz'e... ...kalkan olmak için. Evet. Bu arada... Küfür ordusundan atılan taşlardan biri Hazreti Resulullah'ın sağ alt çenesindeki mübarek dişlerinden birini şehit etti. Bir diğer taş ise alnını ve alt dudağını yardı. Abdullah İbni Kami'a adındaki kafirin kılıç darbesiyle de elmacık kemiği yara aldı. Darbenin şiddetiyle mifer parçalandı ve iki halkası mübarek yüzüne battı. Sevgili Peygamberimizin mübarek yüzüne miğferin iki halkasının battığını gören Ebu Ubeyde bin Cerrah bir anda kendisini onun önüne atıverdi ve yanından bir an dahi olsun ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir'e Ya Ebu Bekir Allah aşkına olsun Resulullah aramızdan çekil bırak da mübarek yüzünden halkaları çıkarayım diyerek halkaların her birini dişleriyle çekip çıkardı. Bu arada kendisi de iki dişinden oldu. Evet. Hazreti Ebu Ubeyde İbni Cerrah Efendimiz biliyorsunuz aşerimi beşer eden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, düşünün ki o kargaşa anında yani ne yapacağını şaşırmış vaziyette bile o kadar birbirlerine hürmetleri var ki, Hazreti Sıddık'e Ekber peygamber efendimizin yanından hiç ayrılmadığı için ondan müsaade isteyerek hala daha o savaş anında bile Sıddık'ından müsaade isteyerek. Hani şimdi insanlar hizmet ediyorum işte gözlerini kan bürümüş veya böyle ne bileyim çok heyecanlı olduklarından bazıları peygamberi bile görmek istemiyorlar ya. Biz hizmet ediyoruz biz mücahidiz davasına gözlerini ne bürüyorsa artık bırakın onu yakın İslam mücahitlerine Resulullah Efendimiz'e hizmet etmek hayati bir müdahale etmek için bile sıddıkına terbiyesizlik yapmıyorlar izin istiyorlar yanındaki insana bile hürmet ediyorlar Ebu Ubeyde Efendimiz diyor ki Allah aşkına ya Ebu Bekir biliyorum ayrılmazsın ama bir müsaade et ne olur bir kenara çekil ben müdahale edeyim diyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah artık isminin tecellisi midir o Allah Resulü'nün yanındaki Allah Resulü Abd, o da onun kulcuğu Ubeyde ve manevi olarak ameliyata da mezun oluşundan dolayı mı artık Cerrah ismini aldı bilemiyoruz. Fakat öyle bir tecellidir. İsmen de acayip bir tecellidir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Efendimiz hemen dişlerini iki cihan Serberi Efendimizin veçi saadetindeki veçi pakinindeki Yere doğru, halkaların battığı yere doğru uzatıyor, halkaları dişleriyle kavruyor ve kuvvetlice çekiyor. Çekerken bir halka, o çıkarttığı halkalardan bir tanesi ağzında, dişlerin arasında ama diğer halka kendi dişleriyle beraber yere düşüyor. Yani iki cihan server efendimizin veç-i pakinden çıkartıyor o halkaları. İki dişi de onun da şehit oluyor. Bizi ilk defa dinleyenler diş şehit olur mu der. Bizim gibi adamlar canını feda ise şehit olmaz ama öyle bir zatın Allah yoluna verdiği kılı bile şehit diye anılır. Kılı bile şehit diye anılır. Dişin şehit oluyor. Hatta Ebu Ubeyde Hazretleri ile bu hadisi konuşurlarken bir şey fark ediyorlar ki Hz. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın ağzında farklı güzel bir koku var. Ashab-ı kiram Ebu Ubeyde Efendimizle konuşurlarken iyice yanına sokulurlarmış. Hani normalde kişiler karşılıklı konuşurlarken belli bir mesafede dururlar. Fakat Ebu Ubeyde Efendimiz konuşmaya başladığında yanındaki sahabeyi i kiram haziratı böyle ağzının kenarına kadar neredeyse sokulurlar ve o vaziyette dinlerlermiş. Sebebi, sebebi şu. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek yüzlerine batan halkaları çıkartırken Ebu Ubeyde'nin ağzına iki cihan selveri efendimizin kanından gelmiş ve telinden karışmış. Öyle bir koku zuhur etti ki diyor bende bu hadiseden sonra ağzımdan hiç güzel koku eksik olmadı. O yüzden Sahabeyi i kiram Hazaratı, Ebu Ubeyde efendimiz konuşurken eğilirler ağzından çıkan o nefesi koklarlarmış. Nasıl bir kokuysa, çarşıda pazarda bulunmayan bir koku o. Allah Resulü'ne bu hizmetinden dolayı, Allah Resulü ile böyle bir münasebetinden dolayı e, mübarek ağızlarında daima cennet kokuları, Resulullah Efendimiz'i hatırlatan kokular zuhur edermiş. Her konuştuğunda da bu zuhur edermiş. Evet. Eyvallah. Öte taraftan Malik bin Sinan ise, fahri alemin yüzünden akan kanları diliyle temizledi. Bu hareketi üzerine Efendimizin kanım kanına dokunan ve karışan kimseye cehennem ateşi erişmez müjdesine muhatap oldu. Allah Allah Allah İşte cennetle müjdenenlerden bir tanesi de Malik bin Sinan. Aşer-i Mübeşşer'den sayılmayabilir. Aşer-i Mübeşşer'e denilmesinin sebebi on kişinin ismi bir metinde zikredilmiştir. Ebu Bekrim fil cennet, Ömer fil cennet, Osman fil cennet, Ali fil cennet, diyerek Peygamber Efendimiz 10 kişinin ismini saymıştır. Bir metinde geçtiği için onlara aşereyi mi beşere deniyor. Yoksa dünyada cennetle müjdelenen kimseler ondan ibaret değil. Ondan derken hem sayı olarak hem o ondan manası onlardan ibaret değil. O sayıştan ibaret değil manasını. İşte Malik bin Sinan Hazretleri de diliyle bu şekilde Allah Resulü'nün kanı yere düşmeden yüzünden yüzündeki şeyleri eliyle silemiyor bak ne kadar. Hani diyorlar ya efendim şöyle midir böyle midir? Allah Resulü bugün zuhur etseydi işte onun üzerinden çaput almaya çalışan aşıklar vardır. Diye tenkit ediyorlar Allah Resulü'ne muhabbeti. Hani o kadar muhabbetle bu işe gönül koymuşlar da İslam'ın sanki özünden uzaklaşmışlarmış gibi. Tenkide maruz kalan bazı aşıklar vardır. Onun için derler ki efendim bugün Resulullah zuhur etseydi Resulullah'ın üzerinden çaput almaya kalkarlardı. Hayır. Resulullah'a hizmet edenler hep Allah Resulü'nün aşıklarıdır. Bak cihat meydanında cenk ediyor, kılıç sallıyor fakat Resulullah Efendimiz'in kanı aktığında da eliyle silmeyi hakaret kabul ediyor, diliyle siliyor. Allah ve Resul yoluna hep Allah'a aşıkları hizmet etmiştir. Hiç üzülmesinler. Resulullah bugün zuhur etse o çaput alacak diye bakılan insanların ne kadar mücahit, ne kadar sıddık, ne kadar faruk, ne kadar haya sahibi olduklarını bu zamanda da görürsün. Bir başka deyişle. Sen onların ne kadar sıddık olduklarını bu zamanda göremiyorsun. Çünkü sen Resulullah'ı bu zamanda göremiyorsun. Resulullah bu zamanda vardır bedeni olarak olmasa da ruh maal ceset belki göremesek de Allah'ın hay ismiyle haydır, haydır, haydır. Tamam mı efendim? Ayşikardır. Görene. Anlatabiliyor muyum? Körene. Görenedir bu görene. Körenedir, körene. Dolayısıyla bu şekilde Allah Resulüne muhabbet edenleri kimsenin tenkit etmeye hakkı yoktur. İşte Uhud sahnesi karşımızdadır. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. İşte Malik bin Sinan'dır. Bunları çok iyi tespit etmek, çok yerinde görmek icap eder. Evet. Eyvallah. Kendi görüşlerimizi daha konuşmadık. Şu anda bize gösterilen kadarıyla konuşuyoruz. İnsan bir de demek ki o inandığı şey uğrunda biraz daha yakın kesbetse neler açılır, neler, ne sahneler görür Nasıl imanı yakine gelir? Artık o e, yapabilene aşk olsun diyelim. Uhu Harbi'nde Malik bin Sinan hazretlerinin Fahri Alem efendimizle olan o savaş esnasında olan o harkulade hali dinlemiştik evet. sizden abi. Bizden dinlemekten ziyade Cenab-ı Hak inşallah onlardan dinlemeyi, onlardan bunu hissetmeyi nasip eylesin diyelim. Ve biraz daha yol kat edelim, Eyvallah. bakalım bu iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dişlerinin şehit olmasıyla beraber nasıl hadiseler zuhur etmiş? Ve burada yine ibret alınacak hadise belki sonunda da zikrederiz ama, Neticede bizim fiillerimiz bir şekilde Hazreti Resulullah Efendimiz'e alakadar eder. Bakınız, ehli hal olan insanlar, hadisi şeriflere ve sahabinin büyüklerine dayandırdığı sözlerinde, pazartesi geceleri ve cuma geceleri, bütün ümmetin ahvalinin, halinin Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem efendimize arz edildiğini beyan etmişler. Yani bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi üzebilir miyiz? Bizler Allah Resulüne zarar olarak hani bunu bir onun bulunduğu mevkiyi zedelemek adına söylediğimizde yapamayız bunu. Ne kadar toptan dinden de çıksa insanlar Allah Resulü'nün o mübarek kutsi makamına hiçbir zarar veremezler. Fakat ümmeti üzerine düşkün olan Habibullah Efendimiz... Manen incinir mi? Biz onu üzer miyiz diye bir sual tevcih edildiğinde Evet bütün ahvalimiz bir şekilde arz edildiğinden Allah Resulü incinebilir. Neticede ümmetinin kendi sözünü tutmamasından dolayı Allah Resulü'nün dişinin şehit olması buna en belirgin bir örnektir. O Allah'ın korumasındadır. O okçulara da aynı talimatı vermiştir. Fakat Fakat Ümmetinin sözünü dinlemeyişi bir şekilde peygamber efendimizi rahatsız eder. Uhud'dan anlayacak başka bir ibret de budur. Hatta derler ki eğer o aynenin tepesinde okçılardan hepsi inmiş olsaydı, hiç kimse sözü tutmamış olsaydı Allah Resulü'nün sözü yere düştü diye ümmetin helak olma tehlikesi bile vardı. Orada bulunan 9-10 kişi bile Resulullah Efendimizin sözüne ittiba ettikleri için onlar şehit mertebesine ulaştılar. Ve böylece ümmet toptan bir helaktan kurtuldu diyen alimler var. Eyvallah. Dolayısıyla nasıl olsa başka tutanlar vardır. Biz Allah Resulü'nün sözünü tutmayalım deme cüretini kim gösterir bilemem. Fakat neticede sözün tutulması herkesin üzerine farz-ı kifaye değil bir farz-ı ayındır. Bunu da hatırlatmış olalım. Ayneyn tepesindeki ayn kelimesinden Resulullah Efendimizin sözünü iki cihanda da iki cihanlığı alakadar eden şeylerde de aynayn kelimesinden tefeül ederek söylüyorum, tefsir ederek söylüyorum. Farzı ayn olduğunu hem dünyada dünyevi işlerimiz için hem uhrevi işlerimiz için farzı ayn olursa buna aynayn derler. İşte bu şekilde hareket etmemiz gerektiğini de unutmamamız icap ediyor. Tutmazsak Neticede muhakkak bir şekilde Resulullah Efendimiz'i en azından rahatsız ettiğimizi de yine Uhud'dan bize gösterilen haberle söylemiş oluyoruz. Bir müşrik tarafından Müslümanların düşürülmesi için kazılmış bir çukur vardı. İslam ordusunun bozulmaya yüz tuttuğu o dehşetli anda harbin şiddetinden dolayı farkına varamayarak Resul-i Ekrem, ...kazılmış olan çukura... ...yanı üzerine düştü. Yani belli şekilde... ...tuzaklar hazırlıyorlar. Onlar da kendilerine göre savaş taktiği... ...yapıyorlar. E, suların bulunduğu... ...taraf değil de o suya gitmeden... ...evvelki yani... ...diğer şimdi su derken tabii ben... ...kendi gözümün önüne getirerek söylüyorum... ...hata ediyorum kusura bakmasın... ...kıymetli dinleyenlerimiz. Böyle bir su havzası var... ...Uhud'un hemen yanında... Hazreti Hamza Efendimizin de şehit düştüğü yer, o su, dere yatağının orasıdır. Ee, ağaçlıklı. Oraları, orası değil de diğer tarafta, e, ordunun bozguna uğrayacağını veya işte üzerlerine hücum edersek, bu tarafa doğru kaçmaya kalkarlar. Su havzasının tarafına kaçmazlar. Bu tarafa doğru kaçarlar. Düşüncesiyle çukurlar kazıyorlar. Orada sıkıştırılır diye. Düşmanın tazikinden dolayı, ve karargah merkezinde değişmesi, komuta merkezinde yer değiştirmesinden dolayı Farkında olunmadan nehir tarafına değil de daha doğrusu dere yatağı tarafına değil de Diğer tarafa doğru geride kalan İslam ordusu geriye çekilirken çukurların olduğu tarafa doğru yol alıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi korumak adına etrafını kapattıkları için Etrafına siper oldukları için Diğer taraflara bakma şansı, göz atma şansı da olmaksızın ne oluyor? Geriye geriye veya yan tarafa doğru çekilirken çukurlardan açılmış olan hendeklerden, tuzak için açılmış olan çukurlardan bir tanesine iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yanları üzerine düşüyorlar. Fakat düşerlerken dahi o peygamber sekinetini, ve ümmeti üzerindeki merhametini kaybetmeyecek bir itidal ve temkini Muhammedi sayesinde nasıl acaba oradan kalkıyorlar onu da sizden okuyun da dinleyelim. Çukurun etrafı derhal mücahidler tarafından sarıldı ve düşman askerlerinin yaklaşılmasına müsaade edilmedi. Çukurdan çıkmaya muvaffak olan kainatın efendisinin yüzü gözü kanlar içinde kalmıştı. Elini kanayan yüzüne sürdü. Kendilerini Rablerine imana davet ederken peygamberlerinin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl felah bulabilir dedi. Yani Allah Resulü'nün e, şimdi bizim tabirimizde yani söylenmesi diyeceğiz ama yani söylenir kendi kendine söylenmesi bile bir vaaz -u nasihat hatta yegane bir vaaz -u nasihat gibi. Oradan çıkarlarken, yani ümmetimi ben felaha davet ediyorum. Onlar kanımı dökmek için gayret ediyor, etrafıma tuzaklar kuruyor. Bu ümmet nasıl felah olur ki? Yani bunlar nasıl felaha edecekler ya Rabbi? Bu kadar eziyet ediyorlar, bu kadar düşmanlık, hani bir şeye kavuşalım diye rağbet ederken, bütün kuvvetlerini teksif edeceklerine, ne kadar ellerinden gelen hainlik, pusu vesaire düşmanlık varsa, onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki kanlıları, sanki onları canına kastetmiş bir kişi karşılarındaymış gibi. Onlara rahmeti, onlara cenneti vadeden bir peygambere, böyle yapan bir kavim nasıl felah bulur ya Rabbi diyerek, bu şekilde Cenab-ı Hakk'a niyaz ederek oradan kalkıyor. Evet. Cenab-ı Hak Sevgili Resulü'nün bu sitemi üzerine şu mealdeki ayetleri indirdi. Ey Resulüm, kulların işinden hiçbir şey sana ait değildir. Senin elinde bir şey yoktur. Allah ya onlara rahmetiyle tevbe nasip eder yahut zalim oldukları için onları azaba çarpar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır. Allah kullara hakkında çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet. Yani ey Resulüm, sen elinden geleni yaptın. Sen merhamet adına, rahmet adına, şefkat adına onlara her şeyi yaptın. Artık bundan derler ya işimiz Allah'a kaldı. Her iş Allah'a kalır neticede ama elden gelen her şeyi yaptın. Dolayısıyla ey Habibim bunları artık nasıl kurtulacak diye bir de ayrıca kendini paralama, üzme. O yüzden derler ki nübüvette vesayet yoktur. Yani nebiler tek tek ben bunu da alırım, bunu da alırım, bunu da alırım gibi bir şey yapma mecburiyetinde değillerdir. Onlar Allah'ın emriyle konuşurlar, dinlendi dinlendi, dinlenmedi Allah onların hakkından gelir. Nübüvvet-i Muhammedi vardır. Bir de Zat-ı Muhammedi'lerin istedikleri vardır. O ayrı. Oraya girmiyoruz. Fakat nübüvvet müessesesi olarak düşündüğümüzde şunu da istiyorum, şunu da istiyorum, şunu da alayım bu kalsın veya şunlar böyle böyle olsun deme şey yoktur. İlla şunu da alayım Ya Rabbi. Şunu da alayım Ya Rabbi diye bir şey isteme mecburiyetleri yoktur. İsteyemez demiyorum. Dikkat ediniz. İsteme mecburiyetinde değillerdir. Yani bir Nebi'yi Allah tarafından memur olduğunun işaretidir. Zaten ona Nebi denir. Bu Allah tarafından memur en bariz özelliği Allah'ın emirleri tebliğ etmektir. Tebliğ ettikten sonra yapılan şeylerden, başlarına gelecek belalardan, onların cehennemi boylamalarından, onların tepelenmelerinden veya bir şekilde affedilmelerinden Allah Resulü mesul değildir. Bu bir kaidedir. Bunun üzerine işte Cenab-ı Hak da yani bunlar artık nasıl iflah olur? Bunlar bittiler, perişan oldular diye hala üzüntüsünü dile getiren Hazreti Fahri Alem Efendimiz'i Cenab-ı Hak burada teselli ediyor. Sen yapacağını yaptın, senin elinden artık bir şey gelmez. Cenab-ı Hak dilerse onların tövbelerini kabul eder. Ki bu neye işarettir? Demek ki Ohu tarbinde kendisine bu kadar tuzakları hazırlayanlardan tövbeleri kabul olacaklar var. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Mesela Hazreti Halid bin Velid. Seyfullah namıyla İslam tarihindeki yerini alacaktır. Allah'ın kılıcı. Tövbelerini kabul edecektir. İşte bunun gibi Allah, ey Habibim onları dilediğince muamele edecektir. Dilediğine cehenneme, dilediğine cennete sokacaktır. Ama sen artık senin elinde bir şey yok. Sen savaşana kadar, sen kanını akıtana kadar... Onları tebliğini yaptın, vazifeni ikmal ettin maalinde bir ayet-i kerimedir. Evet. Yine Uhud Harbi sırasında meydana gelen hadiselerden biri, Zülfikar gibi kılıç, Ali gibi yiğit bulunmaz. Eh, Mevzu var. O zaman devam edelim. Çok az sayıda Müslümanın müşriklere karşı direndiği sıradaydı. Peygamber Efendimiz bir grup müşriğin kendisine doğru gelmekte olduğunu fark etti. Yanından ayrılmayıp kahramanca çarpışan Hazreti Ali'ye hücum et onlara diye emretti. Allah'ın arslanı Hazreti Ali cesaretle müşrik birliğinin üzerine yürüdü. Tek başına, tek başına ne kadar oldukları belli değil o güruhun. Tek başına hücum et onlara diye Allah Resulü bir gönderiyor. Kendi ordularından bir ordu olan Ali'yi, Hazreti Ali Efendimiz'i. Hazreti Ali Efendimiz de yıldırım gibi dalıyor içlerine. Evet. Onları püskürtüp içlerinden birini de yere serdi. Bu esnada Cebrail aleyhisselam, Ya Resulallah bu sizin için yapılan iyilik ve civan mertliktir diye seslendi. Peygamber Efendimiz cevaben, O bendendir, ben de ondanım buyurdu. Ya Rabbi bizi de ondan eyle. Bizi de Hazreti Ali Efendimizin yanında civarında komşu eyle. Onun cihadından, onun irfanından, onun muhabbetinden ve onun Allah Resulüne aşkından bizleri nasip eyle. Evet. Tam o esnada bir ses işittiler. Zülfikar gibi kılıç, Ali gibi yiğit bulunmaz. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Sahabi i kiramın o Allah Resulü'nün civarında bulunan sahabenin hepsi sesi işitiyor. Bir ses geliyor. Yukarılardan bir yerden geliyor ses. La seyfe illa zülfikar. La feta illa Ali. Ali gibi delikanlı yoktur. Ali gibi baba yoktur. Civan Mert diyor ya. Fütüvet sahibi deniyor işte onlara. Fütüvet teşkilatı falan var ya. Semtinde bulunduğu yerde bulunduğu çevrede kendi miktarınca kendi kudretince kötülüğe mani olabilecek Gerçek karakter sahibi, iman sahibi insanlar. Bunlara feta deniyor, genç bunlar. Hangi yaşta, hangi çağda olurs olursa olsun. La feta illa Ali. Şimdi bugün meydanda Ali gibi bir genç yok. Genç yok yani. İlla Ali. İşte Ali. La seyf illa zülfikar. Öyle bir kılıç ki Allah Resulü ona hadi onlarla vuruş diyerek saldırdığı için o emre itaat eden genç ve o emre itaat eden kılıç Allah'ın melekleri tarafından bütün Uhud ahalisine yani Ashab-ı Uhud'a ilan ediliyor. İşte o ses meleklerin sesi. Evet. Saad bin Ebi Vakkas'ın müşriklere ok yağdırması mevzu. Mücahitlerin resul Ekrem Efendimiz'in etrafından dağıldıkları esnada... Bin Hadi nebi. söylemeden edemeyeceğim. Buraya girdik ama artık mevit kandilinde de coşkusuyla Nebiler kendi ümmetlerindeki velilerinden himmet isterler. Nebi dahi olsa kendi ümmetinin velilerinden himmet isterler. Şah-ı velayet Hz. Ali Efendimiz'den git onları püskürt diyerek bu şekilde ümmetinin bir velisini müşrikler üzerine göndermesi yine uhu Harbi'ndendir. Yine tasavvuf tarihinde ve tasavvuf ekollerinde bu mevzu Ebu Ducane Hazretleri gibi çok enteresan bir mevzudur. Hatta bazılarının ağzında olan fakat gönüllerinde olmayan meşhur nad Ali duası vardır ki bunu da burada kısmen zikretmiş olalım, bu kadarcık zikredelim, kalsın. Evet.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 Bir metinden belki anlaşılamayabilir yani Hazreti Saad Efendimiz Hazreti Fahri Alemin yanına gittiğinde bir şekilde onunla beraber kurtulacağını hissediyordu, metinden bu anlaşılamayabilir, çünkü Allah vaat etti dini tamamlayacak kafirler çatlasa da patlasa da kerih de görse, de, çirkin de görse de Allah tamamlayacak bunu Resulullah Efendimizin nübüvvetini tam şekilde tebliğ edişi ve İslam'ın tam olarak hakim kalınışı henüz zuhur etmediğinden Fahri Alem Efendimiz'in hayatta olacağı ve sağ salim kurtulacağını Sadi Nebi i Vakkas Hazretleri ferasetiyle fark ediyor. O tarafa gittiği zaman muhakkak onunla beraber kurtulacak. Fakat burada kaldığında da müşriklerle karşı karşıya şahadet arzuluyor. O kadar muhteşem bir sahne ki yani, yani nasıl anlatmak bizim gibi gafillerin değil de keşke Salih insanların Femi saadetinden bunları işitsek. Meydanın öyle bir yerinde ki yani gideyim şunların üzerine çarpışayım şehit olayım diyor. Bir yandan şehadet arzuluyor. Bir yandan da Resulullah Efendimiz o fütüvet günlerini yaşamak için Resulullah'ın yanına gitmek hususunda kararsız. Kurtuluş dediği o. Tam bu esnadayken Resulullah seni çağırıyor diyorlar. Hazreti Saad. Sonrasını Hazreti Saad şöyle anlatır. Resulullah beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım. Her atışta Allah'ım bu senin okundur. Onunla düşmanı vur diyordum. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'ın atışını okunu doğrult. Devam, devam Saad. Babam annem sana feda olsun buyuruyordu. Her ok atışımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı duayı tekrarlıyordu. Ok çantam boşalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çantasında bulunan okları da birer birer yayıma yerleştirip attırdı. Yani Sadı ibn-i Efendimiz öyle bir vuruyor ki oku, ok bir tanesine vurmakla kalmıyor. Ondan çıkıyor başkasına saplanıyor, onu geçiyor başkasına saplanıyor öyle yani hala daha işte Osmanlı'nın geleneğinde İslam askerlerinde oku gerdikten sonra ya hak diye bırakırlar. Ya hak. Ya Rabbi ben bunu bu kadar yaptım ama neticede vuracağı yeri sen bilirsin. Hak olarak tecelli etsin der savurur. Artık o nereye gidersin muhakkak yerini bulur o. Muhakkak yerini bulur. İsabet edeceği yeri bilir. Sadi İbni Ebi Vakkas Efendimiz Allah Resulü'nün Anam babam sana feda olsun. At ya saat diyerek hitap ettiği ve anam babam sana feda olsun diyerek hitap ettiği tek zattır. Sad ibn-i Vakkas hazretleri. Onun oku menzillerini bulacaktır. E, muhakkak Allah Resulünün isabet ettiği hedeflere ulaşacaktır. Ama ne bizim halimizle ne programların süresiyle bunu yapmamız mümkün olmayacak gibi gözüküyor şu anda. İsterseniz bunu şöyle tadıyla bir daha okumak adına. Önümüzdeki haftaya ölmez sağ kalırsak bırakalım mı? Eyvallah. Cümle asabi kiramın şöhedâ İslam'ın Allah Resul muhabbetini taşıyan cümle mümin müminatın ruhu şerifleri için, cümle göçmüşlerimizin ruhu şerifi için şu mürde kalplerimizin bir an önce uyanıp Allah ve Resulüne müştah kalpler haline dönüşmesi için. Kabul kabulun kabul ettiğe kabul